Ağuzzu bilyahim ne Şeytanı Rajeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnne alhamdulillahi nahmedu ve nasainuhu ve nasatiru ve nasuzzu bilyahim inşururam fi sunabi msiyat a malina. Menyeti Allah falamuzillale ve menyudil fada hadiyle. Ve ishedu an la ilahe illallah wahtehu la sharikela ve ishedu an Muhammadan abduhu ve El Maabar. 115. hal tercümesi Rebi'a bin kulsun. Müslim ve Nesai işareti var. Hasan el-Basri'den rivayette bulunmuş. Saduk, Ustek diyor Zehbi, sika görüldü. Nesai leysabil kavi demiş. Kuvvetli değil demiş. Evet Zehbi bu kadar. Rebia bin Kusum bin Cebir el-Basri Müslim'de rivayeti vardır. E, Nesai'de başka bir rivayet daha var. Şarabın e, haram kılmasıyla ilgili bir rivayet. Babasından, babası Külsüm'den rivayette bulunmuş. E, Bekir bin Abdülayl Müzeni'den ve Hasan-ı Basri'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de El-Kat'tan, Abdussamed bin Abdülvaris, Müslim bin İbrahim ve Haccaç bin Minhal ve başkaları rivayet etmişler. i̇bn Mayin ve İcli Sika demişler. Nesai başka bir yerde, onda sakınca yok demiş. İbn-i Ban Es-Sikkat'ta zikretmiş. Ahmet bin Hanbel Salih demiş. i̇bn Hacer Saduk yanılır demiş. Netice olarak Nesai'nin e, Zehebi tarafından nakleden buradaki kuvvetli değil, Lesebil Kavi sözüyle, onda sakınca yoktur. Neyse bir söz arasında bir çakışma var. Hangisi onun katında daha doğrudur bilemiyoruz. Veya hangisi daha tercih yaşayan? i̇bn Hacer yehim yani yanılır demiş. Bu galiba çokça yanılmasından. Çünkü az yanılgı zarar vermez. Ahmet bin Ambel'in salih demesi yine tek başına e, zarar vermez. Sadece bu söz zarar vermez. Özellikle e, Nesayn'in buradaki cerhi müpemdir. E, zahir bu ravi sikadır. Allah'ın iblendir. iyi bilendir. Yani e, onda tek eleştiri Nesayın iki kabrinden birinde kuvvetli değil şeklinde nesayde müteşeddit cerhte. Evet, ee, Zehebi Muhni'de ve Keşf'te Sika demiş. Sıka'yı tercih etmiş. Evet, söyleyecekler bunlar. 116 Zekeriya bin Ebi Zaide Şabi'nin arkadaşı. İmam Şabi'nin arkadaşı Zekeriya bin Ebi Zai'de. E, aynı işareti var. Yani de sahipleri ondan rivayet etmiş. Zehebi diyor ki Sika kütübde, kitaplarda onunla hüccet getirilmiştir yani kütübiste de. Ebu Züra Süveylih dedi. Yani Salih'den de ismi tasgiriyle bu. Salihçik manasında Süveylih. Ebu Hatim, Leyinul hadis müdellis demiş. Rivayette gevşek müdellis. Evet, Zehebi bu kadar nakletmiş. Zekeriya bin Ebi Zaid'e Ebu Yahya el-Kufi el-Hafız. Şabi'nin arkadaşı, yani aynı isimle başka birisiyle karıştırılmaması için bu Şabi'nin arkadaşı, sahibi Şabi diye belirtiliyor. E, 149. yılında vefat etmiş. Şabi'den ve Simak'tan rivayette bulunmuş. Kendisinden de el Kattan, Ebu-Nuaym ve Şube rivayette bulunmuşlar. i̇bn Hacer diyor ki, Ahmet bin Amber, Yakup bin Süfyan yani El-Fesevi, i̇bn Sad ve Bezzar e, Sika demişler. Ebu Zür'a, Ebu Hatim ve Ebu Davud Saduk demişler. Ancak Şabi'den tedris yapardı demişler. İcli şöyle diyor. Sıkadır ancak Ebu İshak'tan son zamanlarında işitmiştir diyor. Yani Ebu İshak'ın ihtilatına işaret ediyor. Ebu Hatim dedi ki gevşektir rivayette. İsrail bana göre ondan daha iyidir diyor. Yani İsrail bin Yunus daha iyidir diyor. Ee, Salih bin Ahmet babasından naklen şöyle demiş yani Ahmet bin Amber'in oğlu bu bana İsrail'den daha sevimlidir diyor. Yani Ebu Hatim İsrail'i tercih ediyor. Ahmet bin Amber'i de Zekeriya bin Ebi İsrail'e tercih ediyor. Sonra dedi ki yani Ahmet bin Ambel dedi ki sonra Ma akrabihuma yani ikisi yani birbirine yakın ikisinin Ebu İshak'tan rivayetleri gevşektir. Yani Zekeriya'nın da e, İsrail'in de Ebu İsak'tan rivayetleri gevşektir. Bunun sebebi İsrail bin Yunus normalde sıkası evlidir abi ama Ebu İshak'ın e, ihtilatından sonra da rivayet ettikleri için böyle cemaat onunla hüccet getirmiştir i̇bn Hacer takripte Sika olduğunu tercih ediyor. Netice olarak bu ravi Sika'dır ama tedlis yapar. Semayı ancak tasvir ettiğinde hüccettir. Zehebi mizanda tefsik-i lamelice etmiş ve Saduk meşhur hafız demiş. El-Karşif'te Sika Şeyhi Şabi'den tedlis yapardı demiş. Muni'de meşhur Saduk demiş. Risale-i Sıkat'ta Sıkat demiş. Onun bütün kitaplarda rivayeti vardır. Ebu Hatim tek başına onu gevşek gördü demiş. Evet. 117 Zem'a bin Salih el Cendi. Müslim, Tirmizi ve var. Tabiindendir. Ahmet bin Amir zayıf saydı. Nesai dedi ki, kuvvetli değildir. Zühri'den rivayette çok hata yapar. İbn-i dedi ki, Suveylihül Hadis. Ben derim ki, yani Zehebi diyor, Müslim ondan başkalarıyla mahrum olarak, başkası da olarak rivayette bulunmuştur. Evet, Zem'a bin Salih. El-Cendi, El-Yemani, Mekke'ye yerleşmiştir. Ebu Vehb künyesi, Abdullah bin Kesir'den, Ez-Zühri'den, Amr bin Dinar'dan ve başkalarından rivayet etmiştir. Kendisinden de İbni Mehdi, Ebu Naim, Abdurrazzak ve başkaları rivayet etmişlerdir. İmamların sözlerine gelince Ahmet, İbni Mayin, Ebu Hatim, Ebu Davud bunlar zayıf saymışlardır. Ebu Züra leyin demiş, vahiyul hadis demiş, rivayeti çok zayıf demiş. yani Zühri'den rivayet, Zühri'den rivayeti çok zayıf demiş. Sanki münkerler ve münker rivayetlerde bulunurdu diyor. Yani Ebu Züra diyor bunu. Ondan münker gibi rivayetlerde bulunuyor diyor. Bukhari dedi ki rivayetinde muhalefet eder i̇bn Mehdi son zamanlarında onu terk etmiştir. Bukhari böyle demiş tarih ülke 1'de. Nesai kuvvetli değil, Mekkelidir. Yani Mekke'ye yerleşmesini kastediyor herhalde. Zühri'den çokça hata yapar. i̇bn salih bir adamdı. Yanılırdı. Yanılır farkında olmazdı diyor. E, ve hata yapardı anlaşılmazdı diyor. Yani insanların bilemedikleri bilinmeyen yanılgılar olur ve anlaşılmayan hatalar yapardı. Hatta rivayetlerinde münkerlik galip geldi. E, meşhur kimselerden yaptığı rivayetlerde münkerlik e, meydana geldi. Selam. Abdurrahman ondan rivayet ederdi sonra terk etti selam. diyor. Aleyküm selam. i̇bn Acer zayıf diyor. Evet. Neticede bu salihul hadistir görüldüğü gibi. Yani ancak mutabi olduğu zaman rivayet üçcet olur. Tek başına rivayeti zayıftır. Müslüman ancak makron olarak başkasıyla birlikte makron olarak ondan rivayette bulunmuştur. 118 Burada ne unuttuk? Evet, Zehbi de sahih hadis olmasını tercih ediyor İmam-ı Buhari. E, 118. Züheyr bin Muhammed et temimi el mervezi veya merruzi evet. aleyküm selam nasılmış Ruzi bundan aynı işareti yani kitap de sahipleri rivayet etmiş diyor ki Zehebi lehu garaib yani tek kaldırı rivayetleri var. Bukhari dedi ki Şam ehli, Şam halkı ondan münker rivayetlerde bulunmuştur. İbn-i Mayn zayıf saydı. Müslüm ondan rivayet etti. Hakim dedi ki onun bazı durumları Müslüme gizli kaldığından böyledir diyor. O çünkü diyor Mekke civarına yerleşen abid kimseler dendi. Hadiste bir şey değildir. Ahmet gevşek buldu onu. Evet, bin bu kadar aktarıyor. Züheyr bin Muhammed et-Temimi el-Merruzi ebul-Münzir el-Horasani künyesi ve nispesi Mekke civarına yerleşmiştir, Şam'a yerleşmiştir, Şam'a taşınmış. Bu Züheyr bin Muhammed bin Kumeir el Mervezi'den başkadır. Yani bu Temimi'dir. O İbni Kumeir İkisi de mervezli. E, vefat tarihi 162. Bukhari bunun hadisini Velid bin Kesir'in e, mutabatıyla birlikte taric etmiş. Yani Müslüm'deymiş o hadiste Velid bin Kesir'in rivayeti. Ona mutabi olarak Bukhari taric etmiş. Bukhari ve Müslim Hafs bin Meysere ile yine mutabat ettirerek onun rivayetini tercih etmiştir. Amr bin Şuayb'dan, İbn-i Ebi Müleyke'den, i̇bn Münkedir'den ve cemaatten bir, bir topluluktan rivayet etmiş. Kendisinden de İbnu Mehdi, Yahya bin Ebi Bukeyr Burada bir yanlışlık var. Ya Yahya bin Ebi Kesir demesi lazım veya Yahya bin Bukeyr demesi lazım. Ve bir topluluk rivayet etmişler kendisinden de. Netice olarak e, cemaat onu sika görmüştür. E, Şamlılardan rivayetinde zayıf görülmüştür. Bazıları onun kötü ezberinden dolayı zayıflık nispet etmişler. Bu da e, Şamlıların ondan münker rivayetlerde bulunmaz sebebiyle. Hatta bazıları bu Züheyr başkadır demişler. Yani normalde düzgün rivayetler olan bir kişi Şam'da, Şamlıların bundan yaptığı rivayetler münkerler içeriyor, aykırılıklar içeriyor. Bu yüzden bazıları demiş ki bu başka bir Züheyr olmalı. Yani bu Züheyr olamaz diye böyle denilmiş. Bu, bunun durumu araştırıldığında ezberinde gevşeklik bulunan bir Sika olduğu ortaya çıkıyor. Şam'da ezberi bozulduğunda münker rivayetlerde bulunmuş. Şamlıların ondan rivayet etmesi halinde hucret olmaz. Onun dışında huccettir. Eğer Zuhayr bin Muhammed et Temimi'den Şamlılar rivayet ediyorsa hucet değildir. Onun dışında huccettir. Evet. Şeyde Mugni'de Sika tek kaldı, garip rivayetleri var demiş. Keşif'te de, Sika yugrib demiş. ve ee, yünker yani karşı çıkılan rivayetler getirmiştir demiştir. Divanda da Sika onda gevşeklik var demiş. Yani rivayeti şartlı kabulün, kabul edilen ravilerden bu da. i̇bn May'in tarihinde Devri'nin rivayet ettiği, Abbaset Devri'nin rivayet ettiği tarihte Sika demiş. Ee, yine başka bir yerinde aynı kitabın başka bir yerinde de Leysebi be demiş. Bu da Sıka manasında zaten imaine göre. Evet. Mi, mizan'da şöyle aktarıyor. Ahmet bin yani onu gevşek buldu diye aktarmıştı ya Zehebi. Mizan'da demiş ki Ahmet bin daha başka sözleri de var onun tevsikine dair diyor. Bahrut Dem kitabı eh, Ahmet bin bu basıldı. Bahrud'den Cerf ve Tadil'e dair kitap Ahmet bin Hanber'in. Bu da Baslam kitabı. Orada geçiyormuş bu tefsikine dair sözleri. <gülüyor> 119. Ziyad bin Abdullah el-Bekkai. <gülüyor> Bukhari ve Müslim. İşareti var. Zehebi diyor ki, Saduk meşhur. İbn-i İsak'tan rivayetinde sebt, i̇bn dedi ki özellikle megazi konusunda onda sakınca yoktur. Ebu Atim dedi ki onunla hüccet gelmez. Ebu Züra Saduk dedi, Darekutni hakkında ihtilaf edildi dedi. Benim katımda bana göre onda bir sakınca yoktur dedi. Ne sayede Leysebil Kavi kuvvetli değil dedi. Evet. E, Ziyad bin Abdillah bin Tufayl El Amiri El Bekkai Ebu Muhammed El Kufi Yine künyesi ve nispesi e, Bekkai denmesi belki de çok ağlamasına binaen olabilir. Yani bekka ağla, çok ağlayan demek. E, 184 183 senesinde vefat etmiş. Abdülmelik bin Umeyr'den, Humeydet Tavil'den, Asım el Ahvel'den, El Ameş'ten ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden de Ahmet bin Amber, Ahmet bin Abdeh et Dubbi, Ebu Ghassan en Nehdi ve başkaları rivayet etmişler. Netice olarak imamların çoğu onu zayıf görmüşler. Sadece İbn-i Sakda rivayetinde, yani Megaziz rivayetlerinde, Sebt sağlam görmüşler. Çünkü ee, İbn-i bu zata imla ettirmiş, yazdırmış Megazi'yi. iki sefer iki sefer yazdırmış. i̇bn Hacer diyor ki e, Veki'nin onu yalancı saydığı sabit olmamıştır. Bukhari tek bir yerde mutabat için ondan rivayet etmiştir diyor. Selamünaleyküm. <gülüyor> Zehebi tefsikiyle amelebileceğine şerde etmiş. Ee, belki de bununla sadece Megazi'yi kastediyordur kendisinin ve diğer imamların belirttiği gibi aleyküm selamun lütfen evet başkasını düşünmek zor başka şekilde düşünmek zor yani megazi konusunda sağlam evet 120. Ebi Uneyse Aynı işareti var. Kütübist evet. evet, de sahiplerinden rivayet girmiş. Ve Zeybi diyor ki meşhur Ahmet bin Nambel onun hakkında bazı hadislerinde bazı rivayetlerinde nekaret var, münkerlik var demiş. Zeyd bin Ebi Uneyse el cezeri, el rahavi Ebu Usame Hafızlardan birisidir. Er-Ruhavi er diye de okunmuş bu. İki şekilde okunuyormuş. 124 senesinde vefat etmiştir. Daha başka şeyler de söylenmiş. Yani 124 değil de daha başka bir senede vefat ettiği de söylenmiş. şehir bin Havşep'ten, Atâ bin Ebi Rabah'tan, Amr bin Mürre'den, Atâ sahipten ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden de İmam Malik, Ubeydullah bin Amr, Makıl bin Ubeydullah ve başkaları rivayet etmişler. Netice olarak Sika imamlardandır. Sika oluşunda ittifak edilmiştir. Hiç kimsenin onun hakkında bir cerhi söz konusu değil bilinmiyor. Ancak İmam Ahmet'ten onun hakkında hadisi Hasen dediği nakledilmiş. Çünkü bazı münkerliklerden dolayı yani bu hasenül hadis mertebesine göre Ahmet bin Hanbel el merruzi dedi ki se'eltuhu anhu fe harreke yani Ahmet bin Hanbel'e onun hakkında sordum elini hareket etti ettirdi salladı salih dedi e ve leyse huve bizak yani o kadar da sağlam değil manasında salihtir demekle etindi bu da İmam Ahmet'in tek başına onun tek kaldığı görüşü ve müfesser olmayan bir cer bununla beraber Cumhur'un tevsiki var onun hakkında bu da kabul edilmez böyle bir cer evet. ee, yine lafzı mutlak olarak kullanarak hadis-i hu hadis münker demiş ee, yani fert tek kallan hadise de e, diyor Ahmet bin Hanbel bunu yani bazı civetlerde tek kalması sebebiyle Böyle diyor. Burada maksadı bu olabilir. i̇bn Hacer şöyle demiş takribde, Sika lehu efrat demiş bu yüzden. Yani tek kaldır rivayetler var ama Sika'dır demiş. Zehebi el-Mughni'de Sika nebil demiş. Yani uzman Sikalardan demiş. El-Kaşif'te hafız imam Sika demiş. Mizanda hafızlardan biri demiş ve tefsik ilam eleveceğini işaret etmiş. E resale tus da sika e, hadisi asıl kitaplardadır yani kütübistededir demiş. Teskiratı fazla hafızı imam Ebu Samer Rahavi Ehadul Esbat yani çok sağlam kimselerden biri demiş. E, genç yaşında yaşlanmadan yani e, olgunluk çağına varmadan vefat etmiş genç yaşında. Şayet yaşasaydı e, elbette önemi çok büyük olurdu. Hadisi kütübist dededir demiş. Evet. Allah izin verirse bir sonraki derste 121. madde Salim el-Eftas'ı işleyelim. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan ve estağfurullah